Hutuvat-ı Sitte adlı eser, Üstad Bediüzzaman Said Nursi tarafından 1920-1923 yıllarında İstanbul'un işgali sırasında yazılıp işgalcilere karşı gizlice neşredilmiş ve el altından dağıtılmıştır. Eser aynı zamanda Arapça olarak da evkaf kafı İslamiye Matbaası'nda 1336 Rumi ve 1338 Hücri, 1920 yılında tabi edilen Sünahat adlı eserin son kısmına konularak nesledilmiştir. O dehşetli günlerde Anadolu'nun dört bir yanı işgalci kuvvetlerle sarıldığı bir sırada başta İngiliz olarak istilacıların yüzlerine tükürürcesine matna lisanıyla İslam'ın izzet ve şerefine haykıran ve şehamet imaniyesini çekinmeden izhar eden kahraman üstadın binler mehasili ulliyye ve hizmet-i aliyesine yalnız şu küçük kitap dahi bir parlak ayinedir. Bu tarihten sonra başta Anadolu ve âlim-i İslam'da ve ta âlim-i insaniyetin her tarafında iman ve Kur'an hakikatlerini belâil-i akliye ve mantıfiye ile ispat ve izah eden ve kuran hakiminin bu asrın fehmine bir dersi olan Risale-i Nur-u ve neşredecek olan Hz. Bediüzzaman'ın bu hutubat-ı sitte evvel Birinci Harbi Umumiye, şarkta talebeleriyle birlikte gönüllü alay kumandanı olarak iştirak edip, Rus ve Ermenilere karşı çetin muharebeler yapıp, talebelerinin kısmı azamını şehit verdikten ve iki sene kadar Rusya'da esir kaldıktan sonra, esaretten dönüp İstanbul'da, Erkan-ı Harbi Riyaseti'nin işarıyla, Darul Hikmet-i İslamiye azalında bulunup ve bu arada, Arapça Mesnevi Nuriye'de, Cem edilen Arabi Risalelerini Türkçe manzumle ve nokta gibi risaleleri heyrif ve meşrettikten sonra bilahare bu kutuvat sitte eserini işgalcilere karşı gizlice tab ve meşretmiştir. Hz. Üstad hayatının son senelerinde yanına gelen bilhassa resmi zavattan ziyaretçilere ve bazı mebuslara Risale-i Nur hizmetinde müsbet hizmet dersini verirken Eski Said hayatından bahisle tek başıyla dört cebbar kumandanlara mukabele ettiğini ifade ve beyan ederdi. Ve o zamanki harika cesaret ve şahametini zikretmesiyle şimdiki Risale-i Nur emreşiyatı ve hizmeti ve Nur talebeleri camiasıyla yaptığı müsbet harekete o günkü tavrını kıyas ederek delil gösterirdi. Mesela Emirdağ layıkasının en sonunda derc edilen talebelerine en son dersinde... Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfi hareket değildir. Rıza-i göre sırf hizmet-i yapmaktır. Vazife-i karışmamaktır. Bizler asayişi muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde her bir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz. Mesela kendime misal alarak derim, ben eskiden beri tahakküme ve terziyle karşı boyun eğmemişim. Hayatımda tahakkümü kaldırmadığım birçok hadiselerle sabit olmuş. Mesela Rusya'da kumandanı ayağa kalkmamak, divan harbi örgüde idam tehdidine karşı mahkemedeki paşaların suallerine beş para ehemmiyet vermediğim gibi dört kumandanlara karşı bu tavrın tahakkümlere boyun eğmediğimi gösteriyor. Fakat bu 30 senedir müsbet hareket etmek, menti hareket etmemek ve vazife-i ilahiyeye karışmamak hakikati için bana karşı yapılan muamelelere sabırla, rıza ile mukabele ettim. Cercis aleyhisselam gibi ve Bedir, Uhud muharebelerinde çok cefa çekenler gibi sabır ve rıza ile karşıladım demektedir. Hem Emirda lahikası mektuplarından birinde, bu hutuvatı siteden bahisle, salisen, dünkü gün yanıma gelen mühim bir resmi memura, böyle söyledim ki, eski Said'in, sergüzeştiği hayatından harika üç vaka. Şimdi tahakkuk etmişti. ileride çıkacağı Fisale-i Nur'un imiş şöyle ki, 31 Mart hadisesinde hareket ordusunun başkumandanı Mahmud Şevket Paşa, bana karşı fazla hiddetli iken ve divanı harbi de beni muhakeme ettikleri gün 15 adam karşımda dar ağacında asılı bir vaziyette divanı harbi örkü reisi Hurşit Paşa benden sordu. Sen şeriatı istedin mi? İşte şeriatı isteyenler böyle asılırlar. Ben de şeriatın bir meselesine bin ruhum olsa feda ederim dediğim halde ve beni mahkum etmeye pek çok asbab, muhbirlerin iftiralarıyla varken benim müstesna bir surette müttefikan etme karar vermeleri. Hem eski Harbi Umumi'nin nihayetinde İstanbul'da İngilizlerin başkomutanının eline benim İngiliz aleyhine şiddetle yazdığım fotovaat Sitte ve baş papazına tahkir-kârane sözlerinin eline geçtiği halde beni mahvetmek yüzde yüz ihtimali varken şiddetini geri alıp ilişmemesi. Hem Ankara'da divan riyasetinde pek çok mempuslar varken Mustafa Kemal şiddetli bir şiddet ile divan riyasetine girip bana karşı bağırarak seni buraya çağırdık ki bize yüksek fikir beyan edesin. Sen geldin namaza dair şeyler yazıp içimize iftiraf verdin. Ben de onun hiddetine karşı dedim. Namaz kılmayan haindir. Hainin hükmü merduttur. Dehşetli bir put kırdım. Hazır meblus dostlarım telaş ettikleri ve herhalde beni ezeceklerini tahmin ettikleri sırada bana karşı bir nevi tarziye verip o mecliste hiddetini geri alması adeta dehşetli bir kuvveti ve hissedip geri çekilmesi. İkinci gün hususi riyaset odasında Hücumat-ı birinci desise içinde bulunan mesela, Ayasofya Camii ehl Fazıl ve Kemal'den ila ahir cümlesinden başlayan ta ikinci desiseye kadar. Bir saat tamamen ona söyledim. Bütün hissiyatını ve prensibini rencide ettiğim halde bana ilişmemesi, hatta hal keyfime çok çalışması, katliyan bu üç cebbar kumandanların bu üç acip taletleri adeta, Eski sahipten korkmaları. Şüphesiz ki Risale-i Nur'un ileride kahraman şahitlerinin, şahsı manevisinin harika bir kuvveti ve Risale-i Nur'un parlak bir kerametidir. Harbi umumide mağlubiyetimizden dolayı fazla müteessir olduğunuzu görüyorum diyenlere cevaben. Ben kendi elemlerime tahammül ettim fakat ehli İslam'ın eleminden gelen teellümat beni ezdi. Âlim İslam'a indirilen darbelerin en evvel kalbime indiğini hissediyorum. Onun için bu kadar ezirdim. fakat bir ışık görüyorum ki o elemlerimi unutturacak. İnşallah gerek tebessümle geldi. İstanbul'da en büyük ve en önemli ve tesirli hizmet vataniye ve milliyesinden birisi de Hutuvatı Sitte adlı eseriyle zırbâr zalimlerin yüzberme tükürü izzetlediğim diye ve şeref-i muhafaza etmesidir. İstanbul'un yabancılar tarafından işgali sıralarında İngiliz Anglikan Kilisesi'nin Meşahat-ı İslamiye'den sorduğu altı sualine altı tüklük manasında verdiği makul ve sert cevapları onun dereceyi cesaret ve kemalat ve şecaatını fiilen göstermektedir. İngiliz başkumandanına bu eser gösterilir ve zamanın bütün kuvvetiyle aleyhte bulunduğu kendisine ihbar edilir. O Cebar kumandan İdam kararıyla vücudunu ortadan kaldırmak istedi ise de fakat kendisine. zaman idam edilirse bütün şarki Anadolu İngiliz'e ebediyen adalet edeceği ve aşiretler perna pahasına olursa olsun isyan edecekleri söylenmesi üzerine bir şey yapamaz. İstanbul'da İngilizler desiseleriyle Şeyhul İslamı ve diğer bazı ulemayı lehlerine çevirmeye çalışmalarına mukabil. Bediüzzaman zaman ı addı adlı eseri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 O devletin en büyük daire-i olan Anglikan Kilisesi'nin baş tarafından. Meşihat-ı İslamiye'den dini altı sual soruldu. Ben de o zaman, Darül Hikmet-i İslamiye'nin idim. Bana dediler, bir cevap ver. Onlar altı suallerine altı yüz kelime ile cevap istiyorlar. Ben dedim, altı yüz kelime ile değil, altı kelime ile değil, hatta bir kelime ile değil, belki bir tükürük ile cevap veriyorum. Çünkü o devlet, işte görüyorsunuz, ayağını boğazımıza bastığı dakikada, onun papazı mağrurane üstümüze sual sormasına karşı yüzüne tükürmek lazım geliyor. Tükürün o ehl zulmün, o merhametsiz yüzüne demiştim. İşte muhtevası küçük, fakat zaman ve zemindeki ve zuhuri itibarıyla gayet ehemmiyetli. Ve Hz. Üstad dediği zamanın bu millet, ve memleket İslamiye'nin müdafaa, muhafaza, istiklal ve istikbali için teveran eden hamiyet ailesini göstermesi noktasından büyük olan bu hutubat-ı eserini yaşayan ebedi bir tarih manasıyla yeni nesillerin nazar-ı dikkatini arz ediyoruz. Hizmetinde bulunan talebeleri. Euzubillahimüşşeyfanizracim Vela tettebi'o hutubat-i şeyfaniz Şeytanın izini takip etmeyin. Her bir zamanın insi bir şeytanı vardır. Şimdi beşerde insan suretinde şeytanın vekili olan ruhu u gaddar, fitne siyasetiyle, cihanın her tarafına kundak sokan el altı kutuvatıyla, âlem-i İslam'ın üfsat için insanlarda ve insan cemaatlerindeki habis menbaaları ve tabiatlarındaki muzır madenleri, kiili propaganda ile işlettiriyor, zayıf damarları buluyor. Kiminin hırsı intikamını, kiminin hırsı cahını, kiminin tamahını, kiminin kumkunu, kiminin dinsizliğini, hatta en deri bir kiminin de taassulunu işletip siyasetine vasıta ediyor. Birinci haddesi der veya dedirir. Siz kendiniz de dersiniz ki, musibete müstahak oldunuz, kader zalim değil adalet eder, öyleyse... Size karşı muameleme razı oluruz. Şu vesveseye karşı deniriz. Kaderi ilahi isyanımız için musibet verir. Ona rıza da olmak o günahtan tevbe demektir. Sen ey Melun, günahımız için değil, İslamiyetimiz için zulmettiğinde ediyorsun. Ona rıza veya ihyaarla inkıvad etmek ne umudunda? İslamiyetten medanet ve yüz çevirmek demektir. Evet aynı şeyi. Hem musibettir, Allah verir, adalet eder. Çünkü günahımıza, şerrimize, zecren ondan vazgeçmek için verir. O şey aynı zamanda beşer verir, zulmeder. Çünkü başka sebebe binaen ceza verir. Nasıl ki düşmanı İslam aynı şeyi bize icra ediyor çünkü Müslümanız. İkinci katlesi der ve dedirtir. Başka kafirlere dost olduğunuz gibi, bana da dost ve taraftar olunuz. Neden çekiniyorsunuz? Şu vesveseye karşı deriz. Muavenet elini kabul etmek ayrıdır, adalet elini öpmek de ayrıdır. Bir kafirin her bir sıfatı kafir olmak ve küfründen neşet etmek lazım olmadığından, İslam'ın eski ve mütecaviz bir düşmanın def için bir kafir muavenet elini uzatsa, kabul etmek İslamiyet'e hizmettir. Senin ise, ey demen dimenum! Senin küfründen neş'et eden, teskin kabul etmez husumet elini öpmek değil. Temas etmek de İslamiyet'e adavet etmek demektir. Üçüncü haddesi der veya dedirdir. Şimdiye kadar sizi idare edenler tenalık ettiler, karıştırdılar. Öyleyse bana razı olunuz. Bu vesveseye karşı deriz. Ey el Onların tenalıklarının asıl sebebi de sensin. Alemi onlara darlaştırdın. Damar hayatı kestin. Evladı na onu onlara karıştırdın. Dinsizliğe sevk ederek dini rüşvet isterdin. Onlara bedel seni kabul etmek. Yalnız müteneşşis, su ile necis olmuş bir libası kızların bevliğiyle yıkamak demektir. Sen yalnız hayvancasına muhakkak bir hayatı sekilaneyi bize bırakıyorsun. İnsanca, İslamca hayatı öldürüyorsun. Biz ise hem insancasına ...hem sana yaşamak istiyoruz. Senin Ram'ını yaşayacağız. Dördüncü hakkesi der veya dedirtir. Sizi idare eden ve bana muhasım vaziyetine alanlar ki Anadolu'da serger deleridir. Maksatları başladır. Niyetleri din ve İslamiyet değildir. Şu vesveseye karşı deriz. Vesilelerde niyetin tesiri azdır. Maksadın hakikatını tahir etmez. Çünkü maksut vesilenin vücuduna krettif eder. içindeki niyete bakmaz. Mesela ben bir define veya su bulmak için bir kuyu kazıyorum. Bir geldi kendini saklamak veya orada muzahrafatını defnetmek için bana yardım ederek kazdı. Suyun çıkmasına ve define bulunmasına niyeti tesir etmez. Su fiiline kazmasına bakar. Niyetine bakmaz. Bunun gibi onlar bizi Kabe'ye götürüyorlar. Kur'an'ı yüksek tutmak istiyorlar. Bütün felaketimizin menbaı olan Avrupa muhabbetine bedel husumetini esas tutuyorlar. Niyetleri ne olursa olsun bu maksatların hakikatini tabir edemez. Beşinci hatbesi der, irade-i hilafet siyasetimin lehinde çıktı. Şu vesveseye karşı deriz, bir şahsın arzu zatisi ve emri hususisi başkadır, ümmet namına emin olarak deruhte ettiği emanet-i hasıl olan şahsiyet-i maneviyenin iradesi bambaşkadır. Bu irade bir akıldan çıkıp, bir kuvvete istinad ederek âlim İslam'ın maslahatını takip eder. Aklı ise şuray ümmettir. Senin vesvesen değil, kuvveti, müsellah ordusu hül milletidir. Senin süngülerin değildir. Maslahat da muhitten merkeze nazar edip, İslam için kaide-i uzmaya tercih etmektir. Yoksa Aksine olarak merkezden muhite bakmakla alem-i İslam'ı bu devlete, bu devleti de Anadolu'ya, Anadolu'yu da İstanbul'a, İstanbul'u da hanedan-ı saltanata taarruz vaktinde feda etmek gibi kod, endişane, fikir ve irade, beyin vakt gibi mütedeyyin bir zat, hatta en facil bir adam da, yalnız ismi hilafeti taşıdığı için ihtiyarıyla etmez demek mükrehtir. O halde ona itaat, adem-i itaattır. Altıncı katlesi der ki, bana karşı mukavemetiniz beyhudedir. Müttefikiniz beraberken yapamadığınız şeyi şimdi nasıl yapacaksınız? Şu vesveseye karşı deriz. En ziyade hile ve titne kuvvetiyle ayakta duran azametli kuvvetin bizi yesi düşünmüyor. Evvela hile ve fitne perde altında kaldıkça tesir eder, zahire çıkmakla iflas eder, kuvveti söner. Perde öyle yırtılmış ki senin yalan ile kitlen zeyana, maskaralı inkılab edip akim kalıyor. Bu defaki Anadolu'ya karşı gibi. Saniyen o kuvvetin yüzde doksanı sana karşı itiraf kabul etmez. Muhasım bir cereyan atalete mahkum ediyor. Fazla kalan kuvvetinle dert ve dermanda müşterek olan âlim İslam'ı susturacak, depretmeyecek derecede eskisi gibi bir bak altında tutmaya ihtimal versen, şeytan iken eşeğin eşeği olursun. Hey ekpekül ya, köpekten küp etmiş köpek. Salisen, madem ki öldürüyorsun, ölmek iki surettedir. Birinci suret, senin ayağına düşmek. Teslim olmak suretinde ruhumuzu, vicdanımızı ellerimizle öldürmek. Cesedi de dünya ruhumuza kısasen, sana temel ettirmektir. İkinci suret, senin yüzüne tükürmek, gözüne tokat vurmakla yuh ve kalbimiz sağ kalır. Cesetle şehit olur. Akide faziletimiz tahdir edilmez. İslamiyetin izzetiyle istihza edilmez. En hasil. İslamiyet muhabbeti senin husumetini istihzam eder. Cebrail, şeytan ile barışamaz. Siyasetimizde en acınacak, en ebleh bir akıl varsa, o da öylelerin aklıdır ki milletinin ihras ve menfaatını İslamiyetin menfaat ve izzetiyle kabil-i tevfik görüyor. Burada en setin ve en ahmak kalp öylelerin kalbidir ki hayatı onun himayeti altında kabul eder. Hayatımızı onun himayeti altında kabil görüyor. Çünkü öyle bir şarta hayatımızı talip ediyor ki muhal enden muhaldir. Allah kimseyi şaşırtmasın. Şaşırtırsa süründürmesin, süründürürse çektirmesin, çekdirirse rezil etmesin, rezil ederse perişan etmesin, perişan ederse sersen avare etmesin. Der, yaşayınız. Fakat bir tek adam bana hıyanet etse yakarım, yıkarım. Şayet bir adam Hakk'a sadakat namına onun kafirane zulmüne karşı hıyanet etse, Ayasofya'ya irtica etse, milyarlara değer o mukaddes binayı harap eder yahut bir köyde ona bir hain bulunsa, çoluk çocuğuyla mahvetmek veya bir cemaatta ona muzur biri varsa, cemaatı ifra etmek. Her vakit kendinde salahiyet görüyor. Lanet o medeniyete ki ona o selahiyeti vermiş. Acaba bütün millet bir kalpte, hem münafık, hançer zulmünden mütelezziz olacak ahmak bir kalpte. İttifakından daha muhal ne var? Şeytan gibi hasis hisleri. Fena ahlakları teşcih ve himaye eder. İyi hisleri sundurur. Hem insani, İslami hayatı men etmekle beraber. Muvakkat hayvani bir hayatı. İki genci, mücehez pençeli. Ekseriyeti kazanmak için imhai esas program yapmış. İki kalbi, iki ciğerimize musallat ederek bizi silahtan tecrüt ediyor. İşte onun himayeti, işte hayatımız. O kasın gösterdiği kim ve husumet, ...harktan neş'et etme değildir. Harktan olsaydı... ...tabii mağlubiyetimizde... ...sairlerin kusumeti gibi... ...sükunet olurdu. Hem kasmın uzakta çirkin yüzündeki... ...riyakarane çizgileri... ...güzel zannedilirdi. Yakında görenler inşallah daha aydanmaz. كَمَا اَنَّ الدَّرُورَاتِ تُب۪يهُ الْمَحْزُورَاتِ كَدَالِكِ تُشَهِّلُ الْمُشْكِيلَ Zaruretler... <gülüyor> ...yasakları mübah olduğu gibi... zorlukları da kolaylaştırır. Korkaklıkta dar bir mesel olan tavuk, çocukları yanında iken şefkat-ı sebebiyle camusa saldırır. İşte dehşetli bir cesaret. Hem dar bir mesel olmuş. Keçi, kurttan halkı ıstırar vaktinde mukavemete intilaf eder. Boynuzu ile kurdun karnını derdiği vakidir. İşte harika bir şıca. Fıtri dayanan mukavemetsuzdur. Bir avuç su. ...kalın bir demir gülle içinde atılsa... ...kışta soğuğa maruz bırakılsa... ...meyli imbisat demir parçalar. Evet. Şefkatli tavuk cesareti... ...hamiyetli keçi ıstırarı şecatı gibi... fıtlı bir heyecan demir güllede su gibi... ...zulmin burudetli husumeti kafirhanesine maruz kaldıkça... ...her şey parçalar. Rus mojikleri buna şahittir. Bununla beraber... İmanın mahiyetindeki harikulade şahamet, i̇zzet İslamiyet'in tabiatındaki alem pesen kişiyeceği, o -i İslamiyenin i intibahıyla her vakit mucizeleri gösterebilir.